böyle önemli bir senaryo ilahe ve Şimdi e, ders serisini elhamdülillah konusu değişmişti. Ne dedik? Ehli sünnetin itikat esaslarıyla alakalı geçmiş ulemamızın ee, tasnif ettiği sünnet denen kitaplar var. Onları irdeliyoruz. Bizim ile diğer fırkaları bizden yani ayrıldığımız temel nokta biz selefin anladığı şekilde bu dini anlamaya çalışıyoruz. Yani geçmiş salihlerin anladığı şekilde. O salihleri nasıl anlamışlar? O salihler nasıl amel etmişler? Çünkü İmam Mali'nin de söylediği gibi bu ümmeti ilkleri neyle kurtulduysa sonları da onunla kurtulacaktır diyor. Eee Berbahari'de Hicri 329'da vefat eden şeyhlardan bir tanesiydi. Ne dedik? Hanbelilerin büyüklerinden, fakihlerinden, İbni Kesir, İmam zehevi bütün ulema tezki etmişler. O sünnetin sahibidir, bidatçıların düşmanıdır. Allah kendisine rahmet etsin. Ehli sünnetin esaslarını ortaya çıkarmış. Ve bunları maddelendirmiş, madde madde yazmış. 130'dan fazla madde var. Biz geçen hafta 7. maddede kalmıştık. Evet. On bir. Ha doğru. Şimdi ben bu hafta bazı geçen hafta ile alakalı şeyler hazırladım, o yüzden öyle söyledim, hakkınız verdi. Ee, geçen hafta demişti ki, bir ufak bir özet geçersek, altıncı maddede, eğerlem enel kuru canitarik Yani yoldan çıkmak iki şekilde olur demişti. Birincisi bir adam ayağa kayar, zelle yapar. Alimi kastediyor burada. Hayırdan başka bir şey istemezdi. Ve buna bu yaptığı hatada, zellede de uyan kişi ne olurdu diyor. Helak olurdu diyordu. Şimdi neden böyle bir şey söyledi? Çünkü maalesef İmam -ı de ı Bin'in de yatasamda söylediği gibi Bidat Ehli'nin özelliği geçmiş alimleri. Kendilerinden öncekilerin hatalarını toplayıp onu kendilerine din edinmeleridir. Bunun bariz şeyleri, delimleri Selef'te olsun, Kur'an ve Sünnet'te olsun çok açık bir şekilde var. Mesela bunun en bariz şekilde anlatan şey neden hani insan buna diyor, neden alimin zellesini alıyor? Çünkü insanın fıtratında ne var? İnsanın fıtratında işin kolayına kaçmak var. O yüzden Ali İbni Mesud radıyallahu diyor ki hadisü'n-nase bima fehmun insanların anlayacağı kadarını insanlara verin. Yani şimdi alama bir şeyin tafsilatını anlatacak. Bak işte şu insan şunu şu küfrü şöyle işlerse kafir olmaz, böyle işlerse kafir olur. Sen adama anlamayacağı bir tafsilat anlatınca adam ondan cevaz çıkartıyor. Yani bugün muhakkada yaşadığımız birkaç kıssa var malum. Yani o hocaların problemi şey değil. eee şirke İslam demek değil. Tamam, Doğru söylüyorlar. Bunlar küfürdür diyorlar. Ama tafsilatı getiriyorlar. İnsanlar da tafsilatı anlamadıkları için hemen cevazmış zannedip, cevaz gibi alıp onunla amel etmeye kalkıyorlar. O yüzden İbni Mesud radiyallahu anhu diyor ki insanlara anlayacakları kadarlarını haber verin. Allah ve Resulü yalanlamalarını ister misiniz? Diyor. Yani insanın fıtratında şey mey meyili var. Cevaza, ruhsata yapışmak. O yüzden bakın dikkat edin. Kur'an başından sonuna kadar neyi anlatır? Neyin kötülüğünü anlatır? Şirkin kötülüğünü anlatır. Doğru. İcma ile şirkin tek ruhsatı nedir? İbnül Kaymun'un naklettiği icmada ikrahtır. Öyle mi? Peki ikrahın anlatıldığı ayet kaç tanedir? Sadece bir tanedir. Nahl Suresi'ndeki ayettir. Ama Kur'an başından sonuna kadar insanlığa şirkin kötülüğünü anlatır. Şirkin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatır. Sadece ve sadece bir ayette Allah bunun ruhsatı olan ikrahtan bahsediyor. Niye Allah bu ruhsatın tafsilatından mesela 10-15 ayette bahsedip, Allah bunu da dilese yapabilirdi Allah subhanehu ve teala. O her işini hikmetle yapandır. İnsan ne yapıyor? Kolaya ediyor. ruhsata ediyor. Aynı şekilde Muaz'dan gelen, de Bukhar ve Müslim rivayet ettiği bir söz daha var. اَفَلَاوا بَشْرُ النَّاسِ Anı hani, la ilahe illallah diyenin cennete girme hadisi var ya. İnsanları müjdelemeyeyim mi diyor? Kad ler tubeshirun feyetekilu. İnsanları müjdeleme tembelleşirler diyor. Yani eğer adam la ilahe illallah ehli olursa, yani hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmazsa, Allah'tan başka ilah olmadığına hem sözüyle hem ameliyle birbirine muvafık bir şekilde ortaya koyarsa, haram da işlese, günah da işlese, fıskıcır da işlese, Allah'ın izniyle cennete girecektir. Öyle veya böyle Allah nasip dilerse. Ne diyor muazaz? Sakın insanlara haber verme. Ne yaparlar? Tembellik yaparlar. Çünkü insanın fıtratında olan şey budur. Önce ne yapması lazım insanın? Önce üzerine düşen vacipleri mücmel olarak genel olarak talim edip öğrenmesi lazım. Gene e, insanlığın tabii ki bu hatalara düşmesinin e, selefte birkaç alim tarafından ortaya konulmuş şekli var. Mesela Muaz bin Cebel radiyallahu anh'u bunlardan bir tanesi. Muaz bin Cebel her zaman şeye çıktığı zaman, husuye çıktığı zaman kendisini sahabenin en fakihlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu ümmetin haramını helalini bilen en iyi kimdir diyor? Muaz'dır diyor. Allah ondan razı olsun. Evet. Muaz bin Cebel öyle bir sahabedir. Yani peygambere secdesi var ya cehalet asabının işte bidat ehlinin kalbinde hastalık olanların delil olarak cehalet özürdür deyip getirdikleri hadis var ya Muaz'ın peygambere secde etmesi Muaz peygamberi secde etmenin küfür olduğunu bilmeyecek kadar cahil bir sahabe değil. Muaz sahabenin alimi. Yalnız o ne secdesiydi? Selam secdesiydi. Selam secdesi caizdi. Tıpkı meleklerin Adem'e, Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf suresinde Allah'ın beyan ettiği gibi Yakup aleyhisselama secde etmeleri bu baptandır. Ve da böyle bir secde yapmıştı. Haşa ibadet secdesi yapmamıştı. İşte bu Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu hutbeye çıktığı zaman her zaman dermiş ki Helekel murtabun helak oldular şunlar. Kimler onlar? O şey yapanlar, fitneye düşenler. İnne varaakun fitenen yuksiru fiha al Öyle günler gelecek ki diyor Muaz bin Cebel. O günlerde ne olacak? Fitneler artacak, mal artacak o günlerde. Mal olacak, fitne de bir olacak. Yani elhamdülillah bugün çok mal var. İnanın fakirlik yok bugün. Yani özellikle o sal sol çatışmaları döneminde Türkiye'de yaşlı olan insanlar daha iyi bilirler bunu, bizden daha iyi bilirler. İnsanların karnıla ekmek aldığı, karnıyla içti işte bir şeyleri tedarik ettiği günler, sayıya göre gıdanın verildiği günler. Bugün isteyen istediği kadar alabiliyor ya. Yani. Mal var ama maalesef bir o kadar da fitne var yani Müslümanların arasında bir o kadar da fitne var. O gün insanlar Kur'anı açacaklar hatta okuyacak mümin mümin bu kitabı okuyacak vel münafık, münafık okuyacak vel kadın okuyacak ve sabiy ve asfat siyah beyaz herkes okuyacak o gün Kur'an'ı fe yushku ahaduhum en <gülüyor> insanlar şüpheye düşecekler onlardan bir tanesi şüpheye düşecek o gün diyecek ki katakara'tul <gülüyor> kur'ane adam diyecek ki ben zannediyorum ki ben bu Kur'an'ı okudum bana tabi olana kadar siz batıl üzeresiniz. Veya bana tabi olana kadar bidattan kurtulamazsınız. Böyle şeyler söylemeye başlayacak. Ve iyakum ve da Sizi bidat çıkarmaktan sakındırırım diyor Muaz bin Cemel. Ve inne kulle bidatim dalale Çünkü her bidat sapıklıktır. Ve iyyakum Sizi şundan sakındırım. Zeygatil hakim alimin sapıklığından. Bu çok önemli bir söz. Alimin sapıklığından sizi sakındırırım. Fenne şeytan kat yetekellem ala lisan hakim çünkü şeytan bazen alimin dilinden konuşur. Bi kelimet dalale o dalale kelimesini alimin ağzından çıkartır. Niye? Alim de bir beşerdir. Belen Bahura bunun en bariz örneğidir değil mi? Beni İsrail'in en büyüğü, Beni İsrail'in döneminde en abidi Allah'a dua ettiğinde Allah'ın duasını icabet ettiği "Ya Rab yağmur indir" dediğinde yağmur indiren öyle salih biri. Ama nasıl öldü? Kafir öldü. Gene o Kız kardeşlerini bir rahibin yanına emanet edip cihada giden üç kardeş kıssası da var. Uzun bir hadis var değil mi? Orada da o kafir olarak ölen rahip gene peygamberin hadiste söylediği gibi Beni İsrail'in en abidiydi. Böyle insanlar olmalarına rağmen şeytan bunların ne yaptı? Ayaklarını kaydırdı. O yüzden Muaz bin Cebel diyor ki bazen şeytan alimin dilinden konuşur. Bazen bilenin dilinden konuşur şeytan. وَاِنَّ الْمُنَافِقَتْ يَكُولُ كَلِمَةُ hak <الْحَقِّ> Bazen münafık da hak kelime söyler diyor. Adam münafıktır. Adamın amellerine bakarsın. Bu adamda münafık hasletleri var dersin. Ama aslında hakkı söylüyordur. Ama sen adamın amellerine bakıp hakkı reddedebilirsin. Allah muhafaza. İşte fitnesi budur. Münafık bazen hakkı söyleyecek o fitne günlerinde. Alim olanlar da batılı söyleyecekler. Şeytan onların dilleriyle belki konuşturacak. قَالُ <gülüyor> devam etti ve dedi ki fatalakul hakka ammen ja'a nerede görürseniz görün hakkı alın dedi Muaz bin Cebel. Fe inne al hakkı nuran çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Hakkın üzerinde o Rahman'ın dilediklerini gösterdiği bir nur, ışık vardır. Galu dediler ki keyfe zaygatul hakim yani alimin sapıklığı nasıl olur yani? Muaz bin Cebel'e sordular gal hiye kelimaton tara'avkum fatafak فَتَفَكَّرُونَهُ وَتَكُولُونَ مَا هَذِهِ Öyle bir söz söyler ki şey vardır yani sözde takva vardır zahirde baktığında insan ayırt edemez siz onu tefekkür edersiniz dersiniz ki bu ne yapıyor ne söylüyor yani söylediğin işin içinden çıkamazsınız Batı o aslında batılı size sunmuştur batılı arz etmiştir ama işin içinden çıkamıyorsunuz maalesef bugün olduğu gibi dünya alimler birliği başkanı diye alimler toplamışlar başında da kardavi diye bir zındık var Yahudi Hristiyanına bile tekfir etmeyen bir adam yani. El Cezire televizyonunda biri bağlanıyor, soruyor. İşte biz Mısır'dan arıyoruz. Mısır'da işte Hristiyan kafirlere karşı diyor nasıl muamele edeceğiz? Hani Allah kafirlere karşı buğzu, düşmanlığı emretmiş. O hemen diyor ki öyle deme, onlara kafir deme diyor. Canlı yayında El Cezire'de gerçekleşmiş bir konuşmadır. Bu adam Dünya Alimler Birliği Başkanı, dünyaya alim olarak sunulmuş ama şeytan onun dilinden, lisanından konuşuyor ve onunla onun eliyle batılını yayıyor şeytan. Böyle bir döneme gelmişiz ki Muaz bin Cebel radıyallahu anhu o zaman ne yapmıştı bundan insanlar sakındırmıştı. Gene İbn Abbas'tan nakledilen bir söz var. Veylül lil alim. Alimin hatalarına yapışan tabi olanlara veyl olsun, yazıklar olsun. "Qil kef ederlik İbn Abbas'a denindi ki bu nasıl oluyor? "Gal yakûl alim şey an bir ayyihi. Alim kendi görüşüyle bir şey söyler, tümme yecidu manhu alimu minhu birasûlullahi sallallâh sallam. Sonra o alimden daha iyi bilen başka biri vardır Peygamber'in sözünü görür o adam hakkı söylüyor, fayetrukukavlahu tümme yamdil atba ama o adamın sözünü bırakır, öbür adamın kendi tabi olduğunu peşine gider. Yani bir alim var kendi hevasından bir şey söylüyor, kendi görüşünü ortaya koyuyor. Burada bir adam var, o da peygamberin sözünü naklediyor. Hakkı getirmiş ama bunun tabisi ne yapmış? Kendi imamı olmadığı için, kendi imamı olmayanın sözünü almamış. Kendi imamına mutasip olmuş. Kendi imamına taassup edilmiş. Onun batlını almış, peygamberin sözünü terk etmiş. İbn Abbas diyor, bunlara yazıklar olsun. Öyle günler gelecek insanların üzerine. Gene İbnül Kayyim rahimeullah da E'lamul Muvaqqin'de böyle söylüyor. Biz diyor insanları alimlerin zellelerinden sakındırırız diyor. İlam-ül Biz insanları alimlerin zellelerinden sakındırırız. Nice insanlar sıhhati belirli olmayan, nice insanlar o imamın söyleyip söylemediği belli olmayan sözlerden dolayı saptılar diyor. Örnek Kadiyyat'ın eş şifa kitabını açarsanız imam malim bir adama peygamberin kabrine yöner ve ondan şefaat iste diye bir sözünü görebilirsiniz. Kadiyyat bunu nakletmiş. Kadiyyat nakletmiş ama İmam Malik bu sözü söylemiş mi? İbn-i Fetavada o kadar güzel izah etmiş ki bunu. Bu sözü İmam Malik söylememiştir. Şu şu sebeplerden dolayı işte senedinde şu vardır. Şu adam yalancıdır. Bu adam bir hadisi alınmaz. Bu hadis kesiktir senet olarak demiş. Ortaya koymuş ve İmam Malik böyle bir söz söylemediğini ispatlamış. Peki bu ispatı bilmeyen bir adam İmam Malik bu sözüne ulaşsaydı ve bu sözle insan sapsaydı. Dinde bidat olan bir meseleye. Yapışmış olsaydı ne olacaktı? Belki de şirkete düşecekti, sapıtacaktı. Oradan farklı noktalara varacaktı. Niye? Daha o alemi söylediği dahi belli değil bu sözü. O yüzden diyor İbnül Kayyum daha sıhhati yakine ulaşmamış hiçbir sözü ilim ehli okusa da nakletmezlerdi diyor İbnül Kayyum. Öyle nakiller var ki şimdi bazen bir tanesi birinden bir şey duymuş geliyor. Ya hoca diyor bunu niye söylemedin? Kardeşim ben sana her okuduğumu söylesem zaten sen zaten ilmin olmadığı için işin içinden çıkamayacaksın belki mürtet olacaksın yani, belki dini terk edeceksin Allah muhafaza öyle insanlar da olmuş girmiş çıkmışlar sırf bu akılları ihtilafları almadığı için bazı noktaların izahını yapamadıkları için o yüzden ilim ehli bir kavlin sıhhatini tevilini anlamadan fıkh etmeden kimseye nakletmezlerdi çünkü naklettiğinde o adam kavrayamayacağı için Allah muhafaza sapabilirdi bunu engel olmak için ne yaptılar birçok sözü nakletmediler diyor. İbn-i İbn Kayım Rahim Allah Allah kendisine rahmet etsin. Bu ve buna benzer birçok noktada ulemamız ne yapmıştı bizleri? Ulemamız bizi böyle şeylerden sakındırmışlardı. Gene 8. maddede geçen hafta ne demiştik? Valem iyi bil ki اللّٰهِ Allah sana rahmet etsin. اَنَّهُ لَيْسَ فِي kıyasın. قِيَاسٌ Sünnette kıyas yoktur. وَلَا تَضِيبُ لَهَا Ona misaller verilmez. Şimdi burada kıyas yoktur'dan kaslı o bildiğimiz hani hep anlatılan edirle şeriye dörttür. Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye getirirle. Ee, bu, burada kastettiği kıyas bu değil. Şimdi birazdan devamında gelecek isim sıfat meselesindeki Allah'ın isim ve sıfatlarını kıyas etmek noktasıdır. Yoksa kıyas iki çeşittir. Bir me vardır bir de Kur'an ve sünneti mutabık olan kıyas vardır. Bu ikincisi kabul edilir. Ki ulema bundan birçok fetva vermişler. Kıyasla birçok fetva vermişler. Mesela örnek. Mesela bugün özellikle içinde yaşadığımız dönemde bazı selefi diye kendini adlandıran çevreler bu kıyas meselesinden parçalandılar. İşte bir grup kıyas yoktur dedi ayrıldı bir grup kıyas vardır dedi onlar onlara siz bidatçısınız onlar onlara baya hakaretleştiler. Zaten şu an düşmanlar birbirlerini Bu adamlar yani bu ihtilafa düşerken Bu ihtilafı söylerken Gerçekten böyle bir ihtilaf var mı ulemi arasında Gerçekten yoktu Bu sadece ıslahı tanımlardı Yani Kur'an ve sünnetin Zaten kaynağından Gelmeyen hiçbir kıyas muteberdeydir Hiçbir alimde böyle bir şeyin fetvasını vermemiştir Mesela bugün kıyası reddeden O selefiler hepsi İbni Teymiye'yi kabul ederler İbni Teymiye kıyasla bir fetva vermiş Mesela Şunun fetvasını vermiş Mesela bir adam cihada gitse Adamın öldüğü haberi gelse, sonra kadın da tutsa başka biriyle nikahlansa iddet dönemi bittikten sonra. Adam iki sene sonra çıksa gelse bu kadın kimin karısıdır demişler. Şimdi işin içinden gel de çık. Yani Allah kendisine rahmet etsin. İbni Teymiye diyor ki, rahimehullah fıkıhta diyor bir mesele vardır. Kayıp eşya sahibi çıkana kadar bulanındır diyor. Sahibini arayıp bulamazsa kişi, o kişi kullanır. Daha sonra o malın sahibi çıkar gelirse diyor, o kullanan kişi malı o sahibine iade eder. O yüzden diyor birinci adamın karısıdır bu kadın diyor. Buradan kıyas ederekten Allah kendisine rahmet etsin bu fetvayı vermiş bu kalmış çıkarmış. Yani birilerinin anladığı gibi bugün kendini böyle alim gibi gösteren Öyle zannediyorum ben yani hani çok biliyor havasına sokmak için galiba şey yapıyorlar. Kıyası reddediyorlar, ümmet kıyası kabul etmiş kim ne derse desin. Zaten onun aslı da Kur'an ve sünnettir tabi ki. Yani icma da muteverdir. İcmanın da aslı Kur'an sünnettir. Yoksa insanlar icmayı ve kıyası kafalarından getiremez alimler. Ne dedi? Sünnette ne yoktur dedi. Kıyas yoktur. Misaller getirilmez. وَلَا تَتَّبِعْ ف۪يهَ الْأَهْوَىۜ İnsanlar onda hevaya tabi olmazlar. بَلْ هُوَ تَسْتِيقْ بِأَثَرٍ sallallahu اللّٰهِ Peygamberden gelen haberleri bilakis tasdik etmektir. Yani peygamberden bazı haberler geliyor aleyhissalatü vesselam. İşte Allah'ın eli yüzü birazdan bunların tafsilatı gelecek inşallah. Arş-ı istivası. Ne yapar insanlar? Bunları tasdik ederler ehl-i sünnet. Bila keyfin, keyfiyetlendirmeden. Vela şerhin, açıklama yapmadan. Vela yukalime, neden demeden. Vela keyfe ya da nasıl demeden. Yani nasıl, ne şekilde bunları sormuyorlar. Bunlara tasdik ediyorlar. Yani tasdik etmek, doğrulamak demek. Felkalamu vel husumatu cidal kelam düşmanlık tartışma münazara vel murra muhtithun yaqtahu şekku fi'l kalb bundan hepsi bidattır kişinin kalbinde şüphe bitirir diyor ve asaba sahibi'hu'l hakka ve sünne sahibi sünnete hakka da isabet etse yani münazaranın sahibi cidanın sahibi Kur'an ve sünnete isabet de etse galip de çıksa hüccetle Allah muhafaza kalbe bir şüphe atılmıştır çünkü o cahil, cahil sana bir şüphe arz etti. Bugün düşmedin ama Allah muhafaza yarın düşebilirsin. O yüzden bidatçılarla oturmaktan, o yüzden müşriklerle oturmaktan selef ne yapmışlar? Sakındırmışlar. Şimdi bu biraz açılması gereken bir mesele. İşte bu Allah subhanahu teala'nın esma ve sıfatları meselesi. Burada selefin Hani bu meseleye nasıl baktı ki bugün kendini tevhide nispet eden birçok insan bu tevhidin bu kısmından gafiller, anlamamışlar, cahiller. Şimdi esma ve sıfat meselesinde e, birazdan şef diğer ardından gelen maddede de bunu e, getiriyor. Mihenk taşı olan, ölçü kıstas taşı olan bir ayet var. O ayette Şuara suresi 11. ayet. Allah diyor ki, لَيْسَ كَمِثْ şeyun, شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيَ الْبَصِحِ Allah'ın misli gibi yoktur. Onun misli gibi. Misil, Arapça ne demek onu açıklamak lazım. Misil bir şeyin bir şeye tıpa tıp atıp her şeyde benzer olması demektir. Mesela insan der ki şu adam aslan gibidir. Bir benzetme yapar ama aslan gibi yelesi olan, dört işte baca olan bir şey varlık değildir ya. Yani. yani neyde benziyor? Cesarette. Hani aslan gibi de derken aslan gibi cesur. Yani bir meselede benzerlik Anlatılırken ne kullanılır? Ke zamiri kullanılır. Misil kelimesi ise bir şeyin bir şeye, her şeyde bütün muhtevalarda benzer olmasını gerektirir. İşte ayette de diyor ki: "Leysa kemisli şey. Allah'ın misli, benzeri gibi bir şey yoktur. Ve huves semiul Bak devamı önemli. O işitendir, görendir. Öncesinde dedi misli gibi bir şey yoktur. Sonra ne dedi? İşitendir, görendir. Yani şunu Allah Allah kendisine yaraşır şekilde görür. Allah kendisine yaraşır şekilde işitir. İnsan da işitir. insan da görür ama haşa Allah'ın işitmesi görmesi gibi değil. Hayvan da görür işitir. Haşa. Başka şeyler de Allah'ın yarattığı başka şeyler de belki görüyor iştiyor olabilirler. Ama hiçbiri, ama hiçbiri ne yapmaz? Haşa Allah'a benzemez. Allah mahlukatına benzemez. Ama Allah işitir. Şimdi Ceh bin Safvan gibi sapıklar döneminde ortaya çıkmışlar. Demişler ki Allah işitmez, Allah görmez. Bu ayetlerin hepsini yalanlamışlar. Demişler ki eğer Allah işitir desek insanı benzetmiş oluruz, müşebbihi oluruz, kafir oluruz dediler. Bak şeytan onlara sadın nasıl yanaştı. Eğer görür desek yine müşebbihi oluruz. E insan da görüyor, başka varlıklar da görüyor. Dediler ki en iyisi Allah görmez, Allah işitmez. Bunları söylediler. Nasıl ne yaptılar? Yalanladılar. Cehbin bin Safvan o dönemde bunu yaptı. İbnül Kayyum El-İçtimâ Cüyüşül İslamiyye kitabında 60 tane beldenin aliminin fakihinin Cehbi Safa'nın kafir olduğuna icma ettiğini onlara kafir demeyenlerin de kafir olduğuna Selefin bütün alimlerinin icma ettiğini naklediyor El-İçtimâ Cüyüşül İslamiyye kitabında Aynı fikirleri, aynı fitneyi patlatan daha sonra şey var ee, Bir tane daha adam var Cadigli Dirhen Cad İbn-i Dirham, İbnül Kaym Allah Sevgisi kitabından naklediyor Cad İbn-i Dirhem Ceh bin Safa'nın Bu görüşlerini diretmiş, Hortlatmış O zaman da e, dönemin valisi Kadısı bunu duyuyor Ve kurban bayramı Kurban bayramı hutbe vermek için hutbeye çıkıyor Minbere çıkıyor Hutbesini irad ediyor ve diyor ki Ey Müslümanlar bugün kurban bayramıdır Herkes diyor Allah'a kurbanını Kurban etsin Ben de bu kafiri Allah'a kurban edeceğim diyor hutbeden aşağı iniyor. Cad ibn hemin kellesini kesiyor. İbnül i Kayn diyor? Allah ona rahmet etsin diyor. Allah nasıl bir fıkıh vermiş ona diyor. Nasıl bir fakih. Maşallah öyle bir kafirin kellesini kesmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Bunu nakleden, aktaran, bununla amel eden hepsine ve onların yoluna güzellikle tabi olanlara. Yani bu fitneler bugün çıkmış fitneler değil. Selefin döneminde de çıkmış, sahabenin döneminde de çıkmış ve sahabe bunlara karşı böyle tavırlar takılmışlar. Bunlara karşı böyle tavırla takılmışlar Gene Allah Sübhanahu wa Bakara suresi 140'ta diyor ki Valillahi'l esmaul husna fad'uhu En güzel isimler Allah'ındır. Onunla Allah'a ne yapın? Dua edin. Ne'ylerle Allah'a dua edin? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla. Allah'tan merhamet dileyecek adamın Rahman ve Rahim ismini Allah'ın zikretmesi. Ya Rabbi sen Erhamer Rahimsin. Sen Rahman'sın, Rahim'sin. Ya Rabbi sen Gaffursun, günahları bağışlansın. Allah'tan güzel isimleriyle istemesi lazım. Rızık isteyeceği zaman Allah'ım sen rezzaksın bana rızık ver diye Allah'ın isimlerini zikredip ondan istemesi lazım. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ yulhidun fi أَسْمَائِهِ سَيُجَّوْنَ ma كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah diyor ki o Allah'ın isim ve sıfatlarında sapıklığa dalanları sen bırak onlar yaptıklarının karşılığını görecekler diyor. Allah bize haber veriyor. Kalbinde hastalık olan kalbinde fitne olan insanlar ne yapacaklar? Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada, sapıkla sapacaklar. Ve ehlesün ve'l cema o yüzden bu maddeyi getirdi. Bir sonraki maddede bununla alakalı zaten inşallah. Ehlesün ve'l cema isim ve sıfat meselesine İslam devletinin olduğu dönemde çok önem vermişler. Zaten Kur'an mahluktur fitnesi de bu dönemde patlamış. Ve demişler ki Allah Subhanahu ve Taala kendi nefsini nasıl vasfettiyse biz öyle vasf ederiz. Çünkü Allah ayette diyor ki, Kul, e, De ki siz mi iyi biliyorsunuz Allah mı? Yani Allah'ı Allah'tan daha mı iyi biliyoruz? Haşa. Allah işitmez, Allah görmez diyen sapıklar veya bunları tevil eden diğer tevilciler, bidatçılar yani bunlar Allah'ı Allah'tan daha mı biliyorlar? Haşa. İşte şeyh demişti ya, kıyas olmaz, misaller getirilmez. O şu ayetten dolayı bunu söyledi. O ayet numarası da şu Nahu suresi 74. ayet. فَلَا تَدْرِبُ il الْاَمْتَالِ اِنَّ اللّٰهَ ve وَاَنْتُمْ la تَعْلَمُونَ Allah'a misaller vermeyin. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'a misaller vermeyin. O yüzden dedi. Kıyas yoktur, misaller verilmez dedi şeyhımız. Allah ona rahmet etsin. Aynı şekilde Resulünün tanımladığı şekilde de Allah'ı ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Dem ediyorum şeyh'in Allah'ın sıfatlarıyla alakalı sözlerine. Velem <gülüyor> rahimeke Allah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Ennel kelame fir Rabb taala muhtethun ve hu bidatun Allah'ın zatı hakkında konuşmak bidatın ta kendisidir. Bidattır sonradan çıkarılan işlerdendir. Ve la yetekellamu Allah hakkında konuşmazdı selef إلا ancak bime vasafa bihi nefsuhu. Allah nefs nefsavu nefsini neyle vasıflandırdıysa onunla konuşurlardı. Fil Kur'an Allah Kur'an'da nasıl tanımlamış? Bak işitir demiş, görür demiş. Allah'ın iki eli var demiş. Yani Allah kendini tanımlamış. Allah nasıl tanımladıysa biz de öyle ne yapacağız? İman edeceğiz. Vana beyne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabehi. Peygamberin de sahabesine, arkadaşlarına vasıflandırdığı şekilde ne yapacağız? diyor? Vasıflandıracağız. Açıyorum. Ve aynı şekilde Allah subhanahu teala'nın şu ayeti de şeyhin şimdi birazdan söyleyeceği sözlerin delili ayet önce okuyayım. Huvel evveli vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bi şeyin alim. O Allah ki evveldir, ahirdir. Yani evvel öncesi olmayan, ahir sonu olmayan zahir ve batındır. Ve huve bi şeyin alim. O her şeyi bilendir. Şeyh devam etti dedi ki فَوَوَ جَلَّ فَنَاؤُهُ وَاحِدْ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٍ O Allah tektir, misli gibisi yoktur. وَوَوَ سَمِعُ Basir İştendir, görendir. رَبُّنَا Evvel, Rabbimiz evveli olmayandır. Bile Mete Zamanı olmayan yani. Evveldir, zamanı yok. Ne zaman? Bizim başlangıcımız, doğumumuz. Mahlukatın Başlangıcına, ne? Allah'ın mahlukatı yaratması. Ama haşa Allah'ın başlangıcı yoktur. Rabuna evvel o bile, bile munteha ve sonsuzdur, sonu yoktur. İnsanlığın mahlukatın sonu vardır. Kıyamet koptuğu zaman Allah bütün mahlukatı yok edecektir. Öyle mi? Evet. Yerle musir ve açık ve gizli olan her şeyi ne yapar Allah bilir. Vahhu arşi isteva, arşına istiva etmiştir. Ve ilmuğu bıkülle mekan, onun ilmi de her yerdedir. Bak kendisi her yerde değil. Nerede diyor? İlmi her yerdedir. وَلَا يَخْلُ مِنْ اِلْمِهِ Hiçbir mekan onun ilminden boş kalamaz. Yani onun ilminin dışına çıkamaz. Şimdi burada birçok Allah'ın sıfatından bahsetti ki onları tek tek inşallah biz dillendirmeye, tek tek izah etmeye çalışalım. Şimdi ne dedi? Allah arşına istiva etmiştir dedi. Bu kaç ayette geçiyor? 7 ee, ayette Allah subhanahu ta'ya, 8 ayette dediğin gibi 8 ayette Allah bize bunu beyan etmiş. O ayetlerin numaraları şöyle. Araf 54 Yunus 3, Rad Suresi 2, Taha Suresi 5 Furkan Suresi 59 Secde Suresi 4. ayet Hadid 4 Bunların hepsi nedir? Allah'ın arşı istiva ettiğini söyleyen ayetlerdir. Peki istiva kelimesi Arapça ne demektir? İstiva kelimesi selefin tefsiri ettiği şekilde şu dört manaya gelir. İstakarra ala irtifa yani şu manaya geliyor istikrar bulmak yücelmek yükselmek çıkmak şimdi arş ne demek oturak demek Arapça arş oturak demek Rahman arşa istiva etti i̇stiva da ne demek bu manalarda selef ne yapmışlar yani istiva kelimesinin Arapça'da bu manaya geldiğini söylemişler Şimdi cahiller bize haşa müşebbihe olmakla itham eden, mücessime olmakla itham eden e, bazı cahiller ne diyorlar? Bunlar işte gökte oturan böyle bir tane arşı olan e, Allah'a inanıyorlar diyorlar bizim için. Haşa biz Rabbimizi hiçbir mahlûka benzetmeyiz. Bak az önce ne demiştik bizim temel aldığımız bir ayet var. Ne Allah'ın misli gibi yoktur. Peki soruyoruz bunlara Allah işitir mi? Evet diyorlar Allah işitir. Allah işitir deyince niye aklına Allah'a kulak yakıştırmak gelmiyor da sen arş kelimesi gelince hemen haşa oturduğunu kafanda tahayyül ediyorsun. Haşa. Yani Allah bunların hepsinden münezzehtir. Allah kendisine yakışır bir şekilde arşına ne yapmıştır? İstiva etmiştir. İmam Mali'ye gelip sorduğu zaman bir bidatçı arşa istiva nasıldır? El-istiva ma'lum. İstiva bilinen bir şeydir. Yani istiva yükselmek, yücelmek manasındadır. El-istiva ma'lum. Vel-keyfiyeti meçhul. Nasıllığı bilinmez. Vel-iman bihi vacibun. Buna iman etmek vaciptir kula. Ve-sü'al anhu bil atun, Bunun hakkında soru sormak da bidattır diye İmam Malik ne yapmıştı ona? Ee, cevap vermişti. Aynı şekilde Kur'an'da Allah'ın gökte olduğuna dair birçok delili var. Ee, öyle acı bir durum var ki, şimdi ayeti okuyacağım. İşte bu bazı tevillere sapan, bidatlara sapan veya Allah korusun bunları inkara giden kafirlerin veya yaptığı gibi adamlar meallendirme yaparken dahi ne yapıyorlar? Acayip acayip sonuçlara çıkartıyorlar. Mesela اَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي سَمَا يَا يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ Göktekinin sizi yere geçirivermesinden emin mi oldunuz? men mi? Gökteki demek. Ayette böyle geçiyor. Mülk Suresi 16 ve 17. ayet. Bunu meallendirirken Türkiye'de en çok satan tevhid ehli gibi piyasada bilinen, işte insanlara meali sunulan Beşiler Yarsoy mealinde dipnot düşmüş. Demiş ki meleklerin, göktekinin yanına melekler diye not düşmüş. Ne zamandan beri melekler insanlara gazap edip de yerin dibine geçiriyor? Allah mı yapıyor, melekler mi yapıyor bunu? Allah tabii ki bunu yapıyor. Yani bir şeyi tevil edeceğiz derken Allah'ın gökte olduğuna zaten inanmıyorlar ya. Allah her yerde diyorlar haşa. Yani Allah her yerdeyse haşa meyhanede bir yer, kerhanede bir yer haşa, tuvalette bir yer haşa. Rabbimizi tenzih ederiz yani. Bu nereden gelmiş? Vah i vücut inancından gelmiş. Vah dedi vücutçu sapıkların getirdiği şeyler bunlar. Yunus Emre gibi, Celalettin Rumi gibi, Bana Seni Gerek Seni, Ne Cennet Ne Huri, böyle saçma sapan şiirler. Bir de Amerika bile Mevlana Yunus Emre günleri düzenliyor. Yani. Çünkü kendi dinlerini tasdik ettirdiği için o kefereler onları insanların önüne alim diye sunuyorlar. Halbuki bunlar bu küfürleri İslam topraklarında yayan zındıklardır yani. Allah onları kahretsin. Gene Allah'ın kitabından bu yük, yücelme yani Allah'ın gökte olmasıyla alakalı e, delil olacak ayetlerden biri de Fatır suresi 10. ayettir. İleyhi yes'adül kelimut tayyib vel salih yerfa'uhu. Güzel kelime ve salih amel ona yükselir diyor. Güzel kelime ve salih amel ona yükselir. Burada da gene Allah'ın yukarıda olduğu anlaşılıyor. Gene Allah Sübhanu ve Teala Nahl suresi 10. ayette ya khafuna rabbahum min fâfvihim. üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor Allah. Üstlerindeki Rablerinden açık ibarelerle. Şimdi öyle bir kötü yani öyle bir garip duruma gelmişiz ki vallahi bu müşrikler Firavun kadar Allah'ın nerede olduğunu bilmiyorlar. Firavun sihirbazlarına diyor ki göğe bir merdiven yapın. Bakayım yani Musa doğru mu söylüyor? Rabbi orada mı diyor? Yani Firavun bile Allah'ın nerede olduğunu bu topluluktan daha iyi biliyordu. Firavun gibi bir kafir, lanetlik bir kafir, çok iyi biliyordu bunları. Aynı şekilde ehli i vel Allah'ın arşına ve kürsisine de ne yaparlar? İman ederler. Arşına ve kürsisine iman eder. Resulullah sallallahu sellem ne diyor? Kürsi neyi kaplamıştır? Yerleri ve gökleri, bütün yaratılmışları içine almış. ve diyor kürsünün mahlukatı olan oranı çöldeki bir halka gibidir diyor. Düşün çölün büyüklüğünü düşün. Çöldeki bir halka ne kadar ufak? İşte diyor Allah'ın arşının kürsü olan oranı da böyledir diyor. Bak kürsü var. kürsünün içinde bütün mahlukat var. O da çöldeki bir halka gibi. Allah'ın arşı o kürsüyle oranlandığında arş da aynı tıpkı o çöldeki şey, kürsü de arşın yanında o çöldeki halka gibi. Yani subhanallah akılların tasavvur edemeyeceği, akılların alamayacağı şeyler. Zaten problem akıllar almayınca millet sapıklığa gidiyor. Şeytan onlara buradan geliyor. Allah ne diyor kafirler için? İlmini kavrayamadıkları şeyi reddetti kafirler. Zaten bütün kafirler hücdet geldiğinde anlayamadıkları için reddetmişlerdi. Yoksa hüccet ulaşmadığından değil. Allah hüccetini kitaplarla, resullerle ulaştırmış. Kafirler anlamadıkları için kafirler zaten. Bizler de Kur'an okuyorduk İslam'dan önce, müşrikken, cahiliyelerken. Bizler de namaz kılıyorduk, oruç tutuyorduk, zekat veriyorduk. Ama İslam'ı anlamıyorduk. Çünkü İslam anlayıştı. İlmin, i̇lmini kavrayamamıştık, anlayamamıştık. Ama şimdi da olsun Rabbimiz bize minnet etti, bizi İslam'la şereflendiyorduk. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hani gökte olması ile alakalı Bukhar ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadisle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E ve ana aminun men fi Ben göktekinin eminiyken ben göktekinin eminiyken Benden emin değil misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene Allah Subhanahu taala'yı nerede vasıflatlandırdı? Gökte. Ben göktekinin eminiyken benden emin değil misiniz diyor. Gene Müslim'i e rivayet ettiği cariye hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cariye ne diyor? Ey Allah, Allah nerede fisseme? Allah göktedir diyor. Ben ene? Ben kimim? Enta Rasulullah. Sen Allah'ın resulüsün. Ebu Bekir radıyallahu dönüyor diyor ki bu cariye müminedir, bunu azat et diyor. İki soru sordu. Ben kimim? Allah nerede? Vatandaşın biriyle konuşuyorum. Adam bu esma sıfatla sapıklığa dalan biri. Ya diyor nasıl el, nasıl yüz? Haşa diyor. Sen ne diyorsun? Sen müşebbiye misin? diyor. Bana diyor ki Allah nerededir diye bir soru sormak bile diyor zaten bidattır diyor. Bu Peygamber bidat mı işte haşa. Allah nerededir diyor. Bu kadar acizler, bu kadar ahmaklar, bu kadar akılsızlar. Esma sıfatı meselesinde. Niye? Vahye teslim olmuyorlar. Şeyh ne demişti? Ehli sünnet ne yapıyorlardı? Tasdik ediyorlardı peygamberden gelen haberleri. Nasıl? Nasıllığını sormadan, keyfiyetini sormadan, şerhetmeden etmeden, bu nasıl, şu nasıl demeden. Nasıl geldiyse zaten gelecek Allah'ın cehenneme ayağını koyması hadisi. Bukhari hadisi. Cehennem Diyecek, مزيد, Kaf ayet var. diyecek ki cehennem yok mu daha Art, arttır yarattı diyecek. Cehenneme giren cin ve insanlar o kadar olacak cehennem dolmuyor. Arttır yarabbi deyince Allah diyor cehenneme ayağını koyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cehennem der ki kat kat yeter yeter de. Haşa Allah münezzehtir yarattıklarına benzemek Allah kendisine yaraşır bir şekilde o gün ne yapacaktır? Ayağını koyacaktır hiçbir mahlukatına benzemeyecek şekilde. Yine aynı şekilde Allah'ın el sıfatına da ne yapıyor? Ehli Sünnet iman ediyorlar. Allah ne diyor? Maide Suresi 64. ayette وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ Onların elleri kapansın. وَلُعِنُوا بِمَا Dediklerinden dolayı lanete uğradılar. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ Bilekiz Allah'ın iki eli de açıktır diyor. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın iki eli vardır ikisi de sağdır diyor. Bunların hepsi sahih hadisler. Biz ne yapıyoruz? Bunlara iman ediyoruz. Benzetmeden, teşbih yapmadan, keyfiyetlendirmeden, teviline sapmadan. Geldiği gibi iman ediyoruz. Hakkında tefekkür etmiyoruz. Çünkü Allah ve Resulü nasıl tanımladıysalar Allah subhanahu aleyhi biz öyle ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Gene Allah Sad Suresi 75. ayette diyor ki: "Me mena'ake en tescude lima Kendi elimle yarattığımda yarattığıma secde etmekten alıkoyan şey neydi diyor Allah İblis'e? Kendi elimle yarattığından yarattığıma secde etmekten alıkoyan şey neydi? Şimdi bu eli ne diye şey yapıyorlar tevil ediyorlar. Gücü, kudreti, diyorlar. kudreti diyorlar, değil mi? Şimdi bir şefaat hadisi var. Uzun bir şefaat hadisi var. Bukhari Müslim'i rivayet etti. O hadiste insanlar ne yapıyorlar? Şefaat dilemek için peygamberlere tek tek gidiyorlar değil mi? Hepsinin özelliğini sarıyor, sayıyorlar. Musa'ya geliyorlar diyorlar. Sen Allah'ın konuştuğusun. Sen Allah'ın kendisiyle konuşmakla ikram ettiği peygamberisin. İbrahim'e geliyorlar. Sen Allah'ın ateşten koruduğusun. Sen şöylesin böylesin. İşte Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar. Bir de Adem'e geliyorlar ilk başta. Ne diyorlar Adem Aleyhisselam'a? Sen Allah'ın iki eliyle yarattılsın diyorlar. Böyle geçiyor. Şimdi eğer kudreti ise elden kasıt e Allah سبحانه teala herkesi kudretiyle yaratıyor zaten. Niye insanlar zikrediyorlar? Sen Allah'ın iki eliyle yarattılsın diyor. Biz ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi başından beri Allah سبحانه وتعالى'nin bu sıfatlarına geldiği gibi ne yapıyoruz? İman ediyoruz ama haş Allah hiçbir mahluka benzemez. Eli kendisine yaraşır şekildedir. Yüzü kendisine yaraşır şekildedir. Ayağı kendisine yaraşır şekildedir. vesaire. Diğer bütün özellik işitmesi kendisine yaraşır şekildedir. Görmesi kendisine yaraşır şekildedir. Yani Allah hiçbir mahlukuna benzemez. Hiçbir yarattığına benzemez. Gene Allah razaplanır. Allah sever. Öyle değil mi? Bak bunları söyleyince kimse itiraz etmiyor. Niye şeytan oradan akıllarına yaklaşamıyor? Tasavvur edemiyorlar ya. Şimdi ayak el deyince adam hemen şeytan gözüne şey getiriyor. El getiriyor, ayak haşa diyor. Tab Tabii ki Allah benzemez. Ben el deyince niye filin eli gelmiyor aklına? Ben el deyince niye maymunun eli gelmiyor aklına? Ben el deyince niye bir gori'nin eli gelmiyor aklına? Demek ki elin içinde o o o kadar el var ki. Allah'ın eli kendisine yaraşır şekildedir. Hiçbir mahlukuna ne yapmaz? Benzemez. Gene ehli sünne vel cema' ne iman ederler? Allah'ın Kıyamet günü görüleceğinden ve sağını sorduklar zaman buarı ressimdeki hadiste ilne kumsa ta Rabbi bakım Kemal tavna kameralı ile tel Bedri ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor la fi mu nefiriyeti nasıl zorluk çekmiyorsanız aynıayın 14'ünde ayı görmekten Çünkü niye 14ünüz videoiyor özellikle ayın 14'ünde ay parlaktır görünür yani görülebilecek en rahat gündür ayın onları o yüzden diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizi böyle göreceksiniz. Gene yani Allah gecenin üçte birlik kısmında ne yapar? Yeryüzü semasına iner. Bu da Buhar Müslim rivayet ettiği hadistir. De, der ki yok mu işte e, isteyen vereyim. Yok mu dua eden duasını icabet edeyim. Yok mu istiğfar dileyen onun onu mağfiret edeyim. bağışlayayım diye Allahu Teala ne yapacaktır? E, Allah Allahu Teala söyleyecektir. Peki tamam bunlar naklettiğim naslar. Yani sahabe, ulema bunlar ne demişler bu meselelerde? Ee, tabinin büyüklerinden İmam Zuhri şöyle söylüyor. Minallahil risale, risalet Allah'tandır. Ve aler rasulil Bela peygambere düşen de bunu insanlara ulaştırmaktır. Ve aleyne teslim, bize düşen de teslim olmaktır. Zaten Müslüman teslim olan demektir. Bize bu naslar geldi, Allah Subhanahu Taala'nın dininin bu nasları, hüccetleri geldi. Biz bunlara ne yapıyoruz? Teslim oluyoruz. Gene Süfyan İbn Uyeyne diyor ki: "Kulma vasafa Allahu Taala bihi nefsuhu fi'l-Kur'an feqraatuhu tefsiruhu la Allah'ın Kur'an'da kendini vasfettiği şeyler, okunan şeyler tefsiri nasıllığı veya misli bunların yoktur diyor. Biz olduğu gibi yani ne yaparız böyle? İman ederiz diyor. İmam Şafii Rahimullah diyor ki: "Âmentü billah. Allah'a iman ettim ve bimâ caa ja anilleh ale murâdillah." Gene aynı şekilde Allah'ın muradı üzere Allah'tan geldiği şekilde irade ettim. Bak burası çok önemli. El Allah neyi irade ettiyse onunla. Yani buradan kasıt yüz şeydir, kudrettir. Buradan kasıt yardımdır. Böyle manalar de. Neyi irade ettiğini Allah bilir. O sözden Allah'ın neyi irade ettiğini kim bilir? Allah Subhanahu ve Teala bilir. Ne diyor İmam Şafii? Allah'tan geldiği gibi Allah'ın murad ettiği şekilde iman ettim. Allah neyi murad ediyorsa ben burada teslim oldum. Düşünmüyorum yani. Allah neyi iradet ettiyse ben ona teslimim. Ve amantu bir rasulillah. Resulullah'a ben iman ettim. Ve bi an rasulillahi ala murad Gene Resulullah'ın getirdiklerine iman ettim hangi şey üzere? Resulullah'ın irade ettiği şey üzere. Çünkü ayak hadisi ondan sonra gecenin üçte birlik kısmında inzal olması. Hepsini kim haber vermiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Allah'ın irade ettiği ve Resul'ün irade ettiği şekilde iman ettik diyor. Gene Malik İbni Enes bu isim sıfat şeyleriyle alakalı hadisleri ve ayetlerin alakalı emirruha keme ca'et bilâ keyfin. Keyfiyetsiz bir şekilde okuyun ve geçin diyor. İman edin, tasdik edin ve geçin. Yani üzerlerinde tartışma, cidel ya buradan kasıt ne, buradan kasıt ne hiç böyle şeylere girmeyin. Allah nasıl bize haber verdiyse ne yapın evet. öyle, o şekilde e, iman edin diyor. Gene aynı şekilde İmam Malik diyor ki İyakum və bidat bidatlardan sakının diyor. Və bidat denildi ki İmam Malik bidatlar nedir ya İmam? Ehlu'l bidat humulledin yataklemuna fi asmal ve sıfati. Bidatçılar Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşanlardır dedi ve kelamı ve ve kudreti Allah'ın ilmi kudreti kelamı hakkında konuşanlar wala yaskutun amma sakete anhu's sahabe ve't tabiin ve't tabeun lehum ne sahabenin sustuğu yerde onlar sustular ne de onların güzellikle tabi olanların sustuğu yerde sustular çünkü peygamber bunları sahabe haber verdi hiçbiri kalkıp demediler ya Resulullah arşı Allah nasıl istiva etti hiçbir sahabe sormadı ya Resulullah bu el yani nasıl ya Resulallah bu nasıl? Hiç sormadılar Aleyhisselatu vesselam. Ne yaptılar? Olduğu gibi keyfiyetsiz bir şekilde ne yaptılar? İman ettiler. Gene Ebu Hanife diyor ki hiç kimse Allah'ın zatı hakkında ne yapamaz? İleri geri kendi kafasını aldınca konuşamaz. Bel yasifu bi ma vasafa Allah nefsini nasıl vasıflandırdıysa öyle vasıflandırabilir. Ve la yaqulu fihi şeyhen görüşüyle Allah hakkında bir şey söyleyemez. تبارك الله تعالى Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Gene Ebu Hanife Allah'ın nuzul etmesinden sorulduğu zaman yani Allah Subhanahu taala gecenin 3te nasıl nuzul eder diye sorulduğu zaman yenzilu bi keyfiyetsiz bir şekilde ne yapar Allah Nuzul eder diyor. İmam Buhari'nin hocası Nuaym İbni Hammad da diyor ki men Allah'a bir halqi fakat kefir. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ve men ankara ma vasafa bihi nefsahu faqad Allah'ın da kendi nefsi için söylediği bir şeyi inkar eden de kafirdir. Ve leysa fima vasafa nefsahu ve la rasuluhu Allah ve resulünün haber verdiği vasıflarda teşbih yoktur. Benzetme yapılmaz. Bu çok önemli bir söz. Yani mihenk taşı olacak sözlerden bir tanesi biz ne yapıyoruz bu mesele bu şekilde iman ediyoruz. O yüzden şeyh ehli sünnetin itikadını sayarken bu vasıflardan bu şeylerden ne yaptı bahsetti. 10. maddede de şöyle söylemişti وَلَا يَقُلُ ف۪ي سِفَاتِ الرَّبْ تَعَالَ لَمْ لِمَا إِلَّا شَاكُونَ Yani Allah'ın sıfatları hakkında ya bu nasıl diye soran adam, Allah hakkında şüphe edenden başkası değildir diyor. وَالْقُرْعَانُ كَلَامُ اللّٰهِ Kur'an Allah'ın kelamıdır. ve وَنُورِهِ Allah'ın indirdiği Allah'ın nurudur. Ve leysen mahlukan. Yaratılmış değildir. Ni annel Kur'an min Allah ve ma kane min Allah Çünkü diyor Kur'an neredendir? Allah'tandır. Allah'tan gelen de mahluk olmaz. Yani Allah ne dedik? Evveldir dedik, değil mi? Öncesi olmayan, sonu olmayandır dedik Allahu Teala. Şimdi Allah sonsuz Allah önceden de konuşuyordur. Yani eğer Allah'ın kelamına, Allah'ın konuşmasına insan mahluk derse haşa, ne olur? Allah'a mahluk demiş olur. O yüzden alimler kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diye ta Hicri 40'larda Süfyan İbni Uye'y neler söylemişler bunu. Hicri 40'larda, 150'lerde demişler ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir demişler. Ve hekeze kale Malik ibn Enes ve Ahmet İbni Hanbel ve fukaha qablehumâ ve ba'dahumâ vel murra'i fîhi kufrun diyor ki Malik ibn Enes Ahmet bin Hanbel ve onlardan önce diğer fakihler de böyle söylediler yani Kur'an mahluk değildir Allah'ın kelamı mahluk değildir her kim bunda tartışırsa o kafir olmuştur, küfretmiştir diyor aynı şekilde yani bu meselede kim şey yapmıştı itiraz etmişti eli i Sünnet'e mutezileler itiraz etmişti Dönemin halifesi Meymun neydi? Ee, bunlardan bir tanesiydi. Şimdi vatandaşlar bize diyorlar ki siz öyle diyorsunuz İmam Ahmet dönemin imamı için demiş ki son bir duam olsaydı kabul edecek imam için yapardım, halife için yapardım. E, o halife de Kur'an mahluktur diyor. Bak gördünüz mü İmam Ahmet kimseyi tekfir etmiyordu diyorlar. Şimdi anlayıştan anlayışa çok fark var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime de mazluma da yardım edin. Diyorlar ya Resulallah mazluma yardım edelim de zalime nasıl yardım edeceğiz? Şimdi bir tanesi hadisin başına alsa ne anlayacak? Zalime zulmünde yardım edin anlayacak. Hepiniz de belki okuduğumda öyle anladınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime zulmünden men ederek ona yardım edin diyor. Yani zulmüne ortak olun manasında değil. İmam Ahmet de son bir duam olsaydı halife için yapardım yani halifenin hidayeti İslam'ı için yapardım diyor. Deli. Halal'ın Es-Sünnesinde, Halal talebesidir. Halal Es-Sünnesinde diyor ki, İmam Ahmet e, halife meymunun kabrinin yanında geçerken diyordu ki, Allah bu fitneyi esas eden müşriye rahmet etmez ve diyor kabrini gösteriyordu diyor. Halal bunu rivayet etmiş Es-Sünne kitabında. Yani ulemanın kavillerini, selefimizin kavillerini, kendi kafamızın, hevamızın anladığı şekilde değil. Neyle? Gene onların birbirlerinin sözlerini şerh etmesi, izah etmesini anlayacağız. Hafta 11. maddeden inşallah Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. ve bihamdik. Eşhedü en la illa ente estağfurika ve tuğbilik.